Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar gürendin hepinizde Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sonra severler 8.15 oldu saatimiz Ne zaman? Ama 8.15 8.15'in de zamanı önemli 20 Mart 2014 Perşembe sabahı Vay be Vay be bugünü de yaşadık ya 2014'ten yaşattık. 2014'ten büyük umutlar, büyük umutlar dedik. Şunun şurasında 10 gün var, üçte biri tamamlanıyor. Yani vallahi öyle, üçte biri tamamlanıyor. Hesabı kolay. Mevsimler şeridinden bir şerit daha akıyor. Gerçi tamam, yani mevsimler şeridinde bir şerit akmıyor ama süre olarak bir hesabı kolay eşbirler var. Ama evet. yanlış. Yanlış. Dörtte evet. biri tamamlanıyor. Evet. Şimdi ben dün hep şey değildim şantiye O yüzden. ...ne oldu, ne bitti bana Bilal'e anlatır gibi... ...lütfen anlatır mısınız? Net bir şekilde haberim yok. Dün, Birbirinize bir şeyler söylüyorsunuz, dün, hiç dün, haberim yok. Dün Best Of yapıldı. Best Of? Sabah bizim burada Tap Tepe yaptığımız şeyin aynısını yaptılar. Yaptılar, yani. evet. Aynısını yaptılar, evet. Yaptılar ama e, dün senin herhalde şantiyede olacağın e, biliniyordu. Evet, ben de onu yazdım. Dükkan da çarşamba günü kalabalıktı. Ben şey diye yazacaktım yani. Lütfen bir Tepe varsa... E, erken saatlerde çıkarın değil ya da aslında. geç saatte çıkarın yani baya çünkü iş yoğunluğu sırasında insan Tam o yoğunluk, kaçırıyor tabii. maalesef maalesef senin durumunda sadece sen değil sen sessiz yığınların sesi olduğunu. içinde kalabalıkta kulağını tutuyorsun bu sefer yazıları göremiyorsun evet. yazıyı okumayınca tapeden olmuyor de. hem göreceğin hem o renkli renkli renkleri yazıları göreceğin. herkes zaten onun müptelası oldu yani ee, ...görüyorum etrafta Tabii krize ya. girenler var. Heyecanlanıyorum ben. De. Heyecan Şarkıdan heyecanlanıyorum evet. ben. Evet. Ne çalacak acaba şimdi diyor. Çünkü Star Wars'u ve taşıdıktan sonra... <gülüyor> ...bende bir şey oldu. Acaba ne çalacak? Harry Potter ne zaman gelecek falan diye bekliyorum ben. Şu anda. Herkes mesela turp turp diyor ya. <gülüyor> 25'i diyor, turp diyor, bir şey evet, diyor. Evet, evet. Ben Harry Potter'ı bekliyorum. Harry Potter'ın şeyi ne zaman çıkacak diye. Ay valla herkes... Ha, yani Harry şey, Potter'lı da tepe H mi? H Harry Potter'ın müziğiyle beraber verilmiş e, tape Tepelere işte istek alsalar ne güzel olur. Canım ondan sonra zaten bunları şu altta gazeteyle, mazeteyle verilir gibi geliyor bana. Ek yani, olarak mı? Ek olarak, ilave olarak. Çünkü e, çok talep var. Tabii ki biz burada var. ayrıntısına girmeyeceğiz. Tabii ki. Tabii ki. Çünkü soruşturma devam ediyor. Tabii ki. <gülüyor> Dün Fezlekeler Meclis'teydi Ege. Heh, onu, da, şeysen... onu tamamen kaçırdım. Orada işte e, Oku Muharrem, Oku Muharrem oku onlar vardı. Oku Muharrem vardı daha çok yani. Ne ee, o ya? Sadık Kuzu. Muharrem'i Oku Muharrem diyeli 41 kere Oku Muharrem demiş aynı şey içerisinde. E, konuşma içerisinde. Dört eski bakan hakkında savcılığın hazırladığı Fezlekeler'in görüşülmesi için olağanüstü toplandı dün meclis. Ve içinde telefon tapelerinde bulunduğu fezlekelerin meclis kürsüsünden okunmasını ve halka duyurulmasını e, AK Partili vekiller engelledi. Milli irade tapetaklak diye de manşeti aldılar bugün. Ondan sonra... Herkes... Herkesin elindeydi. Herkes bastırmış gelmiş zaten tabii şey, tabii, tabii, fezlekelerin. bastırıldı gezdi. Ama meclise okunamadı. Yok mecliste okunmadı. Mecliste okunmadı ama herkesin de elindeydi yazılı olarak. Hani herkes bir de okunsun lan. Herkes biliyor zaten neyin, neyin mücadelesini veriyorsunuz. Sonuçta veriyorsun milletin meclisi, değil, milletvekillerinin meclisi de değil. AKP meclisi. Biz böyle istiyoruz. Burada şey yapmayalım, vakit kaybetmeyelim falan mı dediler? Nedir? Bir, dur bir dakikaya kadar şeydi. Yayın devam etti. Sonra yayın da kesildi galiba. Sonra Melda Okur yayın yaptı. Portatif bilgisayarından. Evet. Evet. Ben ilk defa görüyorum öyle bir şey mecliste. Çok da, çok da şey oldu çok da güzel çok da güzel bir oldu. oldu yani bir değişik geldi bana ilkokul yıllarımı hatırlattı çünkü o hep biz hani yukarıdan görüyoruz ya televizyondan izlerken bir de aşağıdan, aşağıdan sıralara olunca... inince ha dedim baya baya oturuyorlar bir şey yapıyorlar falan bir de biz meclise gittiğimizde de yukarıdan seyretmiştik ya Aha. Yani o misafirlerin girebileceği basın mensuplarının girebileceği ve, yer var vekil olduğun zaman onun vekil fark olduğun farklı. zaman evet açısı farklıymış onu tam bir okul açısı. Teşekkür ediyoruz Melda Okura. Çok nefis bir iş yaptı gerçekten. Evet, zaten ondan sonra ne dediler? Hakkınızda soruşturma açılmasından korkmuyor musunuz diye birisi ya, Öyle şey, mi? tweet atmış da ay yiyeyim soruşturmasını diye <gülüyor> mesajı vardı. Yani cevap da e, acıklı, bizim gülmemiz de acıklı ülke. ülke Ama için. hakikaten yani. Vallahi bravo hakikaten ettiğim. Vallahi tebrik ediyorum. Yani önce şeyle izledim. Yani o milletvekilleriyle gittik konuştu direkt. Şu anda canlı yayındayız deyince böyle. tabii milletvekilleri de alışkın değil. O oradan e, yayın yapılmasına. öyle bir hemen toparlanıyor herkes bir şey yapıyor işte. E, Akif Hamza ile ondan sonra e, Hasip Kaplan'la, Oktay Vural'la konuştu. E, onlar da böyle yayında mıyız? Şu anda mı yayındayız? Falan diye böyle bir e, toparlanıyorlar. Demek ki tam yani. Hani ilkokulda okulda hoca geliyor, hoca geliyor deyince böyle bir toparlanılır ya. Böyle bir şey yani Şimdi mecliste e, milletvekilleri diyorlar ki bu felsekler okunsun, halkın bunu bilmeye hakkı var. Diğer grup diyor ki hayır bilmesinler, bilmesinler, lütfen bilmesinler. Yok, hale, o, tam, diyor. Tam, tam da öyle de demiyorlar, şöyle Şey diyorlar. gibi olmuş o zaman. Meclisin son günü gibi. Biraz ya, ta edin. taklitler yapılmış, şeyler yapılmış artık kapatıyoruz yavaş yavaş gibi ee, yani bir taraftan yani öyle şeyleri açık da söyledikleri şey Şimdi i̇şte efendim yasalar geri açıklayamıyoruz. Hani bu zaten hmm. teamül teamül diye bir şey var biliyorsunuz. Tabii. Yani, teamüllere aykırı diye. Yapmayın o ismini. Ondan sonra o e... yapmayın. <gülüyor> Vallahi yapmayın. Teamül çok güzel kelime canım. Tabii. Bazı kelimeler iyi telaffuz edildiği zaman teamül kelimesi. Arapça konuşan Türk taklidimi yaptın sen. Ben şeyi Alman aksanlı üstelik. Yeni de. kelimem vardı benim de onu ne zaman kullansam diye düşünüyorum hala Tam denk getiremediğim iş bile Biliyor, Biliyorsunuz Gazi, abi, Gazi, abi Gazi mi? Üniversitesi'nde Derse gittim ya iletişim fakültesinde İlk gitti ya Gazi Üniversitesi'ne yani. Kitap yazacak sonra Gazi Üniversitesi <gülüyor> yılların yarın, yarın bir gün Gazi Üniversitesi <gülüyor> Otobüslerine binemez diye kimlik verilse Evet abi. Arkadaşlardan bir tanesi şey dedi, Amelelercesine <gülüyor> O kadar güzel bir kelime ki Amelelercesine Nerede söyledi bunu? Cümle içinde kullanır mısın? Orada gidiyorlar bazı filmlerde insanlar Ameredelercesine gülmek istiyorlar. Şimdi daha net anlaşıldı. Teşekkür ederim. Ben de çok hoşuma gitti. Kelimelik... Dramül de onun, onun gibi bir şey. Evet, e, bu kelimeyi çok fazla kullanamayız ama. Dramül yani. kebabı. Ne kadar güzel isterseniz çeşitli kelimeler köşesi başladığı, başladığı zaman bunları gündeme getirelim. <gülüyor> ben sana dün özetini geçiyorduk. Evet önce. doğru doğru pardon yani, özür e, Ben gene bil, bilmiyorum ya ne olduğunu. On. Bildiğim yere çekmeye çalıştım. O da evet. Gazi Üniversitesi'nde verdiğim ders. <gülüyor> dün sabaha karşı bir gelişme oldu. Biliyorsunuz dünyada 26 ülke şu anda Malezya hava yollarına ait uçağı arıyor. Ölüyor evet doğru. Ee, çeşitli yerlerde nerede nerede diye. Dün sabaha karşı Avustralya Başbakanı bir açıklama yaptı. Ee, bize yakın bir yerde yakın pek de yakın değil. Ben baktım şöyle bir nerede bulunmuş diye iki parça bulduk demiş. Ee, ama o uçağa ait olmayabilir su üzerinde su üzerinde yüzeyinde ee, gideceğiz yakından bakacağız sizi bilgilendireceğiz. Sınır için kaçırılma değil düşme olasılığı. Evet, düşmüş, düşünüyorum evet. Düşünüyorum. E düşme zaten olası 12-13 gün mi? sonra da insan çıkar yani şaka yapan ergen insanlar değiller ki yani, evet, yani hak hak eden, doğru. pilot kaçırdıysa dedin ki bir gün iki gün yani işte nereye kaçırdılar yok indi inmedi. 2 yıl sonra bulunan uçaklar vardı. Enkazın enkazı, enkazı iki yıl, değil ilk, mi? evet 2 yıl sonra Hı. bulunan uçak vardı. Dolayısıyla hani e, sadece biraz ailelere, ailelere oldu. Evet. Böyle bir, bir umut yine bir umutla evet. kaçırılmıştır belki sonra serbest bırakırlar falan diye düşünüyorlarsa Öyle bir düşünce vardı. Tekrar onlar için bir yıkım olduğu gibi gözüküyor. Bu arada dün e, hemen konuyla ilgili hmm. şey bitirmedik onu da söyleyeyim. E, yerel seçimler için AK Parti'nin hazırladığı reklam e, Yüksek Seçim mı? Kurulu tarafından e, İstiklal Marşı falan okuyabiliyorsunuz biliyorsunuz Reklamda Başbakan Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu dün parti reklamlarında Türk bayrağı ve dini unsurların kullanılamayacağı Gerekçesiyle reklamı yasakladı e, Karara tepki gösteren Başbakan Erdoğan da Biz de onu yasaklarız Yasağa yasak getiririz dedi Hadi buyur buradan bir tane daha şey İleri belki demokrasi örneği yoktu yoktu ya, demokrasi. Bu yasakların yasaklanması felsef. Çünkü biz bunu yasaklar yasaklardan biliyoruz. Yıldız Tıbani şarkısından da biliyoruz. Sen öyle deli bela sev gibi beni. Bütün yasakları yasakla. Her yasakla. yasakla, yasakla, başlama. Çek beni içine oda. Hadi o şarkıyı çalayım ben. Hadi onu çalalım. Onu, hem ondan biliyoruz. Aşkım. Hem Zeki Alasya metin akpınardan biliyoruz, değil mi? Yasakların yasaklanması en güzel şey büyükken başına gelebilecek. Son nokta. Ne en zirve. Zirve, zirve noktası. Ama zaten şey oldu, yayınlandı galiba akşam saatlerinde. Onu gördüm mü televizyonda? Bazı kanallarda yasak şey bazı kanallarda verildi. Sanki zıttına zıttına Yüksek Seçim Kurulu'nun zıttına zıttına. Bir rock and olduk ülke olarak herhalde. Tam ya. ya ben. Yüksek Seçim Görüşsün Kurulu canım, bir şeyi yasaklıyor. Baş efendim. Bu arada seçim yasakları başladı ha bugünden itibaren. Öyle Aa. mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapamıyoruz seçim yani, yasakları diye? İşte işte şey yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun Benim telefonuma gelen mesajlar duracak mı seçim yasakları kapsamında Onları istersen sil Eğer <gülüyor> ne kadar ciddiye aldığına bağlı sil istersen <gülüyor> Mesela makam arabası kullanılamıyor artık bir yere giderken Bir yani... beyefendi çıkacağı bütün kanalları, uğrayacağı bütün şeyleri şöyle şöyle iki parça kakamı yaptım falan gibi şeyleri göndermeye başladı bana Gönderdin mi? Ha gönderiyor ben Twitter'dan şey yazacağım Ben de şunu yapacağım şimdi şey ben hani İrsaliye almıyor, unutmuşuz onu almaya gidiyoruz. Falan. <gülüyor> Bu her yaptığımı yapacağım. Falan. Acaba öyle bir şey mi yapsak ya dükkana gelen müşterilerimizin e, telefonları var ya bizde. Aldım. Öyle bir toplu mesaj mı atsak? Ne yaptığımıza dair. Hı -hı. Kendimizden ne ilgilendiriyor, ne ilgilendirir bilmiyorum onları ama yani daha doğrusu ilgilenirler mi? Onu da bilmiyorum ama öyle bir şey. Vallahi... Çünkü yazılıyor yani. En azından seçimlere kadar yapalım. Ne Top, diyorsunuz? Toplu mesaj atılır ya. Valla atılır. Bugün gross market alışveriş günümüz. <gülüyor> bir de böyle bir... güler. Sonunda da gülen yüz koyarız. Reklam amaçlı değil ama. Şöyle şöyle. Bilgilendirme amaçlı. Böyle ama. yapıyoruz. Tabii ki bilgilendirme amaçlı olduktan Bugün sonra. Bugün kahvemiz iki kişi çıktı. <gülüyor> Google'dan bir açıklama var. Ona da bakalım mı yoksa? T2'ye <gülüyor> bir birer eksik yazmışız. <gülüyor> Mesela gece 11'de. <gülüyor> Google araştırma mı yapmışlar? Google araştırma değil bir buluş adeta bir çığır demişler. Ee, akıllı saatlere Android sistemiyle bakacağız bundan sonra. Bırak. E zaten öyleydi. Yani Çıkan saatler. Saat saat şeklinde tak. Saati takıyorsun abi. E, Kolunda işte takıyorsun saati. Smart watch. Bu her şeyi ben biliyorum. alacağım da çok pahalıydı almadım ya. Size anlatmıştım ya çok pahalıymış diye. İnternete falan falan. Hepsine var. Giriyor şey, mu? Türkiyede satıyor var. Ama işte saatin şeyi var. Ekranı küçük. Ondan sonra uygulaması garip. Ama böyle tutuyorsun. Şöyle değil. Kendini hareket çeker gibi değil de. konuşuyormuş. Bile bileğinin <gülüyor> içine konuşuyormuş. Bileğin içine. Anam. Şöyle açıklıyorlar onu. Ee, Google cep telefonu iletişim sistemi Android'in giyilebilir teknolojiyle de... ...hayatımıza e, gireceğini açıklamış. Hı. Yeni teknoloji diye. Hı hı. Pek çok firma, pek çok isim geçiyor. Hı hı. Ee, takıyorsun. Evet saat olarak şey yapıyorsun internete giriyor. Efendim cep telefonunda şu anda yaptığın her şeyi A'dan Z'ye yapıyor. Siyat e, şey saat formatında ondan siyat, sonra Siyat, siyat dedim. Siyat. Siyat. Sen sene öncesinin teknoloji gazeteden, haberini veriyormuşsun gibi. Valla, Var zaten gazeteden. insanlar bakıp evet sabah e, bu ne abi o zaman şey. ya yok yok ya bu yeni açıklama ya. Yıktı ortalığı, geçti okay, yeni teknoloji falan diye. Gazetede her yazana neden inanıyorsun? Başka Hangisi bir yerden posta gazetesi biliyorsun. İki gün sonra veriyor bazı haberler. O gazete maalesef. Yok posta gazetesi. Posta gazetesine ya. geleneksel ben bakarım. Sen hangi gazete kimin baktığını bilmiyor musunuz? Biliyorum da şaşırdım da. ben. Siyah de. ekranda zaman... Ben yeni bir şey bulmaya çalışıyorum şimdi. <gülüyor> Siyah ekranda zamanı ve seyahat planı gösteren bir görüntü paylaşmışlar. Mesela dün yaptıkları... Zamanla saate bahçesinde. bakıp zamanı öğreniyorsun. Mesela saat kaçmış diye baktığında iki buçuk diye A orada yazıyor. Ayrıca da bir firma blogunda yaz aylarında benzer bir saati piyasaya sunabileceğini duyurmuş. Hayırlısı olsun o zaman. İyi saatler. Devam ediyorum. Ne kadar olacak bunlar? 700 binden aşağı olmasın. Mutayda müzik kasıyor. Yeni saatler kullanıcıların telefonu. mesela ne bileyim daha böyle genç işim yoksa bakana hediye edilebilecek tarzda saatler mi? Yok canım. Şey ya. Baya böyle hediye edebilirsin. Sadece saat değil ama yani yarın bir gün bunun klavyesi olacak, mouse'u olacak Mesela parmaklarının ucunu böyle bir başka bir cihaza şey kalmadan e, nedeni muhtaç kalmadan hı hı. ondan sonra bilgisayarın karşısında tık tık tık işlerini yapabileceksin giyilebilir teknoloji demek ben çok üzüntü duyuyorum giyilebilir teknolojiye ben yenilebilir teknolojiye hayranlık duyarım giyilebilir teknolojiye Bak, o da teknoloji. o da güzel yenilebilir da teknoloji güzel, evet. nasıl ki yenilebilir iç çamaşırlarını insan e, şey duyuyor ilgi <gülüyor> duyu mesela. Çikolatadan bir don yapılmış mesela. Nasıl herkesin gazetelerde bugün ben çikolatadan şunu yaptım diyen e, koşa koşa en ön sayfalarda yerini alır. Ama aynı teknolojiyi şeye getirsek e, yeme içme teknolojisine getirsek işte bu teknolojiyle hep beraber ne kadar güzel olur. Bir saat baktım bitti tak diye <gülüyor> yeah. Ben bu saatte Var ben. olan akıllı saatlere. Ee... Şimdi bana laf sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Var <gülüyor> olan akıllı ya. saatleri Android sistemiyle bakacağız. Ay valla Android Android. Kafam Android oldu. Yeter. Yemin ediyorum Android kadar oldu kafam. Ne yapalım abi yakalamaya çalışıyoruz. Orta bizde. boy bir Android büyüklüğünde. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabahlar, Radyo tüm modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Radyoların başındakileri bir kez daha aydın diyelim esprilerimize şakalarımıza devam edelim Ne oluyor ne bitiyor diye sormaya artık korkuyorum Çünkü her seferinde o kadar ciddi bir tepki alıyorum ki sevgilini izler ee, O yüzden sadece buyurun diyorum artık buyurun Peki bunu Çok kim hoş. söyledi? <gülüyor> buyurun ee, Bakayım yok onu söyledim. Sen söyleme kimin söylediğini biz bilmeye çalışalım Tamam falan. bizi inciteni biz de incitiriz çok yani din, dinliğin olabilir. gibi bir şey. Yani kalabalık bir grup adına konuşan birisi olmalı. Ne kalabalık bir grup adına? Biz dediğine göre. Evet, bizi inciteni biz de inciteriz. Ya, Yasakları yasaklarız diğer, gibi bir şey. Diğer taraftan da Mustafa Sarıgül de olabilir. Olabilir. Gerçi o biz diye konuşmuyor. O Mustafa Sarıgül'ü inciteni ben de inciterim. Hmm. Biz diye konuşuyor ya. Kendisinden üçüncü tekli şahıs olarak. Bahsedeyim. Biz demiyor. Ben, şey Mustafa Sarıgül diyor. Şimdi hmm. bir, bir ben yerine biz diyenler var. Bir de ben yerine Mustafa Sarıgül diyenler var. O bir kişi. Bir de biz yerine ben diyenler var. Hı hı. Teşekkür ederiz. Ben öyle bir devletlerden bir şeyi hatırlıyorum. Devlet başkanını benim bakanım falan diye konuşuyor mesela. O gerçi tabii diliyle ilgili olabilir. Ee, yani olabilir. İngilizce olabilir. konuşuyorsa olabilir. öyle konuşuyor incitlerini biz de incitiriz. Evet. Ben eminlaten Yahû söylemiş bu lafı. Ama ben de haberin detayına geçmeyeceğim. Ee, önemli değil, ee, şey olmasın, keyfimiz kaçmasın sabah sabah. Ee, bu arada Russell Crowe'a bir kötü haber. Ne oldu yine ya? Russell Crowe biliyorsunuz, şeye alıştı ülkemizde. Bir el üstünde tutuluyor. Cemil oldu evet, en doğru. sevdiği arkadaş. Hamamı ee, götürdüler falan. Bir, bir, bir bunca bunca an... yıl sonra Russell Crowe'ukskanı aklıma gelmezdi vallahi, en iyi arkadaş oldular. Valla o hamam senin, bu hamam benim. Efendim çıkıyoruz orada tekneyle geziyoruz, gidiyoruz yemeğe gidiyoruz. Eğleniyoruz, coşuyoruz falan Şu derken. Şu hayatta Russell, yani Türkiye'de Russell Crowe olmak varmış. Ee. Yani Hollywood'da nasıl yaşıyor bilmiyoruz ama. Gerçi bir yandan da bakıp duruma şey yapıyorum. Yani teselli buluyorum. Nicholas Cage de olabilirdi yani. Tabii. O tabii. zaman ne yapardım ben? Ama, ama. Yani şimdi Oktay kendine Russell Crowe nasıl Crowe oldu diye soruyor. Ben e, çok teşekkür ediyorum. Sen aydınlıyorsun Sizlere, herhalde programdan. <gülüyor> Zaten en üst seviyede bırak Erken geldi Çünkü çok baya bir zirveye çıktın şu az önce. O zirveyi asla terk etme diyoruz. 9 olmadan programı terk etmek zorunda kaldım. Hayır programda hiç bu kadar hızlı zirve yapmamıştı. Yani ne dedin Ege tekrar edersen. Nasıl crow nasıl crow oldu. oldu. Evet. Ee, bu arada en son Nuh'un Gemisi adlı film e, İslam'a aykırılık geçerdiği gerekçesiyle birçok İslam ülkesinde yasaklanmıştı. Russell Crowe, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa ile dün görüşecekti. Bu konu biraz kafası mı karıştı acaba e, Russell Crowe'un? Russell Crowe'un filmi mi Nuh'un Gemisi? Evet, evet, yapımcısı. Öyle bir evet. film mi? Öyle evet. bir film çekti. Tabii canım. Bu Tabii, Cem Yılmaz'ın oynadığı hı. film Nuh'un Gemisi mi film? Evet. O, yok be. Yok, yok, ala var, şey, o ha, o değil alakası var o Çanakkale ile alakalı bir şey o şey. Çok filmler çekiyorum demiş. Bayağı. Hangi, ara, hangi film bayağı olduğunu bir ben de karıştırıyorum bir. demiş. Ya Allah. Francis... Aynı anda bir iki filmi mi çekiyor yani? Aynı anda birkaç çekmiş bunu canım. Ha Hatta o çekti değil. tamam tamam o galiba Sana yakın zamanda ya. Vatikan'dan onay mı almaya gitmiş? Ha Vatikan'dan <gülüyor> onay alacağım alacağım ne oldu? Demiş? Hamam Bak... yok mu demiş <gülüyor> Vatikan'dan. <gülüyor> özel Ama gösterim? Alıştım ya yer, gittim yerde böyle hamama götürüyorlar. Vatikan'da özel gösterim mi yapmak istedi acaba? Yok şey demiş işte e, Papa ile görüşüp Efendim kim arıyor diyelim dediler? Russell Crowe. Russell Crowe? Russell Crowe demiş. Ona, ne olacak demiş. Ne oldu Vatikan'da Hiç... yapılınca espri komik oluyor bakıyorum. <gülüyor> evet. Bir izin alacaktık da demiş ondan sonra. Dur siz şöyle geçin biz kendisini iletelim şu anda meşgul demişler. Papa dün görüşmeyi son dakika tak golüyle ee, hakikaten 90 artı 3'te Hı -hı. atılan golle Russell Crowe mor çıkmış Vatikan'dan. Sana soru var Twitter'dan. <gülüyor> Hazır Kork mısın? Korkuyorum ama. istersen sen kulaklığını çıkar, Abba dinletelim sana. Vallahi lütfen yani benim ruhumu şey yapmayın. Şirinler e, adındaki e, Rumuzlu, Rumuzlu dinleyicimiz eee Egeciğim Russell's'ın iyi misin bu sabah <gülüyor> Güzel bir şey. Biz abi var. Ankara'da küçük bir grup. Birbirimizi biliriz. Taş haksı var ya onun Russell Crowe. Russell olayım ben Şirinler diye cevap veriyorum. Russell'sın... Güzel cevap geldi. İyi misin, misin? Evet, sorarsam da. söyler misin? Trilaylayli, La tri diye devam eder. Evet bu güzel şarkıyı da bir kez daha hatırlamış olalım. Twitter'ın kullanıcı hizmetleri ekibi e, Türkiye'de seçim öncesi artan şikayetler üzerine e, kimin taraftarı olduğuna bakmaksızın robot temizliği başlatmış. Güzel. Robot dediği bu şey değil mi? Çakma hesaplar mı? Bot, bot dedikleri var ya. Hı -hı. Bot bot. Kullanıcı hizmetleri. Ne olması Olan. gerekiyor robot olmadığını? Kanıtlamak için Twitter'da. Bir bakarlar adamın herhalde bir şeyi var. Mesajların vardı. herhalde orijinal olması lazım. Yani bir 50 tane hesap aynı mesajı aynı anda attığı zaman robot diyorlar. Hmm. Hmm. İhbar olmasa bile e, açılan sahte hesaplar toplu şekilde hızlıca siliniyormuş. Twitter'ın bir işi de e, Vallahi Türkiye temizlik. oldu. Vallahi bili. Ama demişlerdi Google nasıl Türkiye şubesi açmayı Twitter'a da bak Türkiye şubesi açmaya mecbur kıldık gelecekler burada açacaklar artık Ankara'da mı açacaklar İstanbul'da mı? Ha yani, yani. Gerekirse demiş yerinden temizleriz demiş. Hmm, ondan sonra bakalım başka bir de bir uçak e, biz bu son dönemde bir uçak haberi daha vermedik. Uçak istiyorum. haberi daha vereceğiz. Son dönemde çok girmiyoruz ama biz bu e, hava yolu teknolojisine biraz yabancıyız ve zaman zaman öğreniyoruz ya. Ee, şimdi yine i̇şte gel yorum yapamayacağız ama e, İstanbul Bodrum seferi e, sırasında bundan bir hafta önce e, Bodrum havaalanına iniş için alçalan uçağın e, Rumen kaptan pilotu e, pist yerine şey inmiş. 3000 metre genişliğindeki taksi yoluna iniş yapmış. 3000 metre genişliğindeki taksi yoluna? Taksi yol yolu dedi yine havaalanındaki... <gülüyor> ya yol mu deniyor ona? 3000 metre genişliğinde yol mu olur Oktay? 3000 metre 30 metre pardon 3000 metre uzunluk 30 metre genişlikmiş <gülüyor> Ha Oradan rahatladım. Valla biraz rahatladım yani. Hemen açığa almışlar pilotu. Taksicileri... Kafana göre her yere iniyorsun. Diyor. Öyle gördüğüm yere inerim arkadaş. Yani arkadaşlar. o taksiciyle sen taksicinin durağını bir park et bakalım neler yaşıyorsun. Olay çıkar Adam yaptığı da aynı şey. Neyse park herhangi bir hasar yok. Park yaz. Ondan yaz sonra. Yaz abi park yaz. Park yaz ne demek? Öyle ben de çok ya. duyuyorum taksicilerin tersizinden. 42 75 park yaz. Park yaz. Tamam hareket ediyorlar. Onu anlamadım. 42 75 park yaz. O sıraya yaz beni anlamında mı yapıyor? Durak, evet durakta sıra oluyor. Herhalde ondan fayr. Yani de niye park yazıyorlar? Sıraya yaz desin. Sıraya koy desin. Bunun terim Vallahi taksici terminolojisi Birisi söylüyor en havalı da o. Şimdi sıraya koydan daha havalı değil mi park yaz? Bakayım hakikaten daha havalı Ege. Şu anda şu anda beni ikna ettin. Ee, yeni paralara geçiyor İngiltere. Yeni Nasıl sürüyor, biz dedim. bu şeyde yeni ee, dükkan sürecinde ilk defa Neşet abinin ağzından şantiye lafını duyduğumuzda hemen benimsedik. Hemen atladık üstüne inşaat yerine şantiye <gülüyor> şantiye şantiye şantiye o taksicilerde de park yaz deyince sıradan daha bence havalı diye atlamışlar. Şanti şanti diye çok güzel. Evet şey var. İnsanda güzel hisler uyandırıyor yani. İnşaat öyle mi? İnşaat. Hı hı. Bak hiçbir şey uyandırmadı. Hiç. Şantiye. Şantiye deyince bir havalı oldu. Bak içimi oplattı Şu anda Sahanki bile... Sanki Kazakistan'da petrol platformu yapıyormuş havasıyla. Gidiyorsun oraya. Onu... Sapık sevklerin var senin Ege. Kazakistan'da petrol platformu yapmak gibi e, fanteziler var? Hayallerim var evet. Hayal değil bu fantazi Bildiğin senin böyle sapık sapık fantazilerinden bir tanesi. Kazakistan'da petrolle böyle ince şeyler giymişim. Platforma çıkmışım. Eksiyormuş platformda da Şantiye <gülüyor> nereye getirildi? Dibine dibine dibine diye bağırıyorum ben. Daha kazıyorlar çünkü sondaj çalışmaları sırasında. <gülüyor> eee İngiltere bir sterlinlik madeni paraları yenileme hazırlanıyor. Kraliyet Darphanesi. Zamanı gelmişti ama. Geldi geldi. İngiltere'de de şey durumu var mı ya? O bir sterlinliklerin ne derler? E şey metalinin paradan daha yani tabii değerli aynı olması. Her, her paranın öyle bir sıkıntısı var Egecim. Ya yani bunu mümkün mertebe madeninden ucuz yapmaya çalışıyor. Türkiye'de 10 kuruşlar mı 1 kuruşlar da var. 1 kuruşlar, bir kuruşlar da var. daha pahalıya geliyordu. Evet 1 kuruşların öyle bir durum vardı. Ee, Kraliyet darphanesi son teknolojiyi kullanarak tasarladığı yeni madeni paranın piyasadaki e, sahte parayı azaltacağını Güvenlik düşünüyorum. Güvenlik miymiş yani? güvenlik sebebiyle. Yok sebebi ya de... eskimiş zaten. Yani bakıyorlar 83'te en son basılmış. Öyle mi? Evet şimdi Oo. 2017'de anca basarız demişler. Efendim, ne özelliği olacak? Bir değişik bir tasarım bir, bir, bir şey var mı? Gene, fix, yani, fix kraliçe. Fix yuvarlak olur. Kraliçeyi koyarız abi demişler. Yok yuvarlak da yapmıyorlar. 12 köşeli. Hadi canım. Evet. 12 kenarlı yani. 12 kenarlı. Ne deniyor ona o Jeton kadar? gibi. Jeton değil ya. Onun bir... 12 işte falan neyse, da, 12 de neyse de onun sonunda gol falan koyacaksın. Falan ne o? Bilmiyorum 12'sin 12 ne oluyor? o kadar sana şey okuttuk mühendislik okutup evet mühendisliğin diyor. ilk yılında Kesinlikle. sırf bu veriliyor zaten Yunanca şeyler. O. O. Yunanca şeyler mi? <gülüyor> o dersimizin adı Yunanca şeyler. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu Yunanca şey olsa ben söyleyeceğim onu da. Oktagon diye ama Oktopus'tan bak o da aklında oktagon diye. 12 Peki. kenarla Pentez Çok uzak aşağı. Aşağı. Yine, diyor Pen de. bir şey vardı. 6'lı, allora. Söylesi, Pentagon falan Pentagon falan. Yani. Pentagon ne demek? Pentagon 5. 5. Onun hesabı kolay. Onun hesabı kolay. Hektagon... Hektagon... herhalde 6 mı? Hekta ne? Oktay. Hekta. Hekta, hekta. Okto. İşte bizim. 8'i çok iyi Yunancamız zayıf ya işte. Yunancamız zayıf. Yunanca şeyler. Epe bir epe iki 2 zaman SRS yeterince. <gülüyor> Valla... Abi ben ben çok sevdim bu dersi. Bütün üniversiteler X yıl hazırlığa koyacağım. Yunanca, Yunanca şeyler, şeyler bir Yunanca. genel Yunanca. diller diye bir ders olsa aslında. Genel diller ne ya? Mesela işte böyle bir esprili olsun diye iki üç kelime Fransızca. Ha yani 5, evet. Oradan buradan. Falan, falan Ondan sonra 100 dilde seni seviyorum nasıl diye. Falan gibi ha. Çok çok diller, genel diller. Genel diller. Hakikaten çok herkese de faydası var ve emin ol herkes ondan bir şeyler öğrenir. Var mı geldi mi? gelmedi. Yemedi. Evet. 12 gen. Neyse, 12 gen olacak işte. 12 gelmedi. 12 kenarlı para, ee, dünyanın en güvenli parası diyor. Gene üstüne fix demişler. Kraliçe'yi basacağız. <gülüyor> fix. O fix zaten. O Çok sonra... Çok bu, bence güzel. Çok güzel. Sonra olacağım. iyi olacak demiş. hadi Hayırlısı diyerek başlamışlar zaten. Paranın tanıtımında da işte yeni bir yüz arıyorlar. Dış devletlerden. Nasıl? İki tarafın farklı olduğu. böyle bir devlet başkanı falan mı olması lazım yok, yoksa yok. sıradan bir adam olabilir mesela Türkiye'den sıradan bir kişi yok şey diyorlar yani daha önce bu konuda deneyimli para tanıtımında deneyimli bir kişi diye para yazıyor. tanıtımında deneyimli ben kendimi biliyorum mesela aa doğru ya Yeni senin e, evet, Türkiye'ye geçiş sürecinde ve çok da başarılı oldu çünkü YTL'den TL'ye geçişimiz o sayede oldu senin büyük emeğin var YTL'den TL'ye geçişimizde yani, o zaman şöyle insanlar ben. güvenmiyordu TL'ye ve sen bir şey oldun diğer kraliçe ee, diğer kraliçe dear... To değil. whom it may concern. De koyayım da İngilizce bildiğim anlaşılsın. Uh, to whom it may concern. İngilizce anadolu sesi mezun diye. I am. Yes, I am. I am Anadolu I am from Bulgaria. I am from Bulgaria. Do you know e, Yettel? Do you know Yettel? Once upon a time. Yes, once upon a time. In our country there was a Manikind. Ne yapıyoruz that is şu an? Şey dilekçe dilekçeyiz yazıyoruz. Dilekçe yazıyoruz ya. Hı. Yeni panoda bir tane daha do, daha doğrusu eee tarpaneye yazıyoruz. <gülüyor> Kraliyet tarpanesine. Dilekçesi dilekçeyi bölecek halimiz yok şey yapacağız evet. herhalde. Güzel bir İngilizceyle ben orada şey yapalım. Bak ben oraya çok güzel abba hazırladım. Abba hazırladı. Faish'e güldünüzler. Ha evet. O zaman hadi abba dinleyelim bu çocuğun sabah, da çalacak. Sabah sabah hakikaten evet. böyle. Don t on. Ne? Dotiçon. Senin dotiçon yirmi. Modern Sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok şanslısınız sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar devam ediyor. Espriler şakalar olacak. ilerleyen dakikalarda. Tabii bunlar yarışmanın gerilimini azaltsın diye. Tabii, tabii. Yok, ki. Tabii. Sinirden tabii ki. güleceğiz yani. Sinirden alsaflarımız bozuldu gerçekten. Ama bu şarkıyı da dinleyelim muhak muhakkak. Yarışma boyunca bu şarkıyı dinleyeceğiz Yar yarışmamızın zaten. Yarışmamızın ana temalı şarkısı bu olsun yani. Walk like an Egyptian. Yani bir gibi yürüyecek olsanız kim gibi yürümek isterdiniz gibi bir soru sorulsa mesela. <gülüyor> Yok abi, şimdi e, hatırlayanlar olur dinleyicilerimiz arasında. E, ben biliyorsunuz e, Gazi Üniversitesi'nde o oh meşhur kişi, yılların değil mi? ders verdiğim... Ege, senin Gün. benim Gazi Üniversitesi'ndeki e, yıllarım mıydı kitabının şeyi yoksa benim <gülüyor> Gazi, Gazi Üniversitesi, Üniversitesi... İletişim Fakültesinde verdiğim ders. ders evet. Dodekagonmuş. Dodecagon Pek çok dinleyicimizden pek çok aynı cevap geldi ee, Demek Pek çok yere teşekkür ediyoruz 12 onlara 12 köşeli yeni İngiltere poundu 1 liralık pound Dodecagon Dodecagon mu? Dodecagonmuş Başka soracağınız şey varsa gon. listeleri göndermiş dinleyicilerimiz Söylemesi çok zor Dodecagon Bir Bir ne? Bir ne? Hena, hen en, Hen en, Hen Hen Hen Hentagon İki ne? İki, İki? Yunan rakamları Dio. bunlar Do Do Do, do. do. do Kolay like. Üç ne? Üç ne? Trio Tire Tri Tri. Tri. Tri. Dört. Tri atlı Yok yok yok. Ee, yok dört dörtlü. Vursana bir tane. Eee kuatro olu bir e, şey. Tetra. Tetra. Kuatro <gülüyor> tetra işte. Beşi biliyorsunuz. Beşi biliyorsunuz. <gülüyor> Penta. Penta. Penta. Penta. Altıyı biliyorsunuz. Hekta. Hekza. Hekza. Hekza. Ee, yedi. Mesela hekza oldu? öyle bir hastalık. <gülüyor> Devam edelim evet. Yedi. Bilmiyorum. Onu hepta. hepta. Hepta. Sekizi Hı -hı. biliyorsun. Ohto. <gülüyor> Söyledin ya da ya, biraz oh, işte. okta ya. Yani Oktay'dan gelsin. Aklında bunlar gelsin. Şey bunlar şey nasıl diyeyim size? E, esas Yunanca. Benim bildiğim Rumca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru adam bak Güzel yaklaştı. Üç eşeğe beş yukarı onun şey aşağı, zaten kuzeni değil zaten, mi? Evet. Kuzeni değil mi? Yani sen Rumca'yla Yunancayı. Rumcayı anlayan zaten Yunancayı da anlar. Kesin anlar diyor. <gülüyor> diyor. Benim anam bunlar çok şey konuşuyorlar diyordu. Epepti aşıldığı zaman. Anlıyor. Dur da öyle o laf o lafı etme hakkı da vardır. Nasıl konuşuyorlardı? Ağzın. Çok düzgün konuşuyorlar yani. diyordu. Ha bana bir ters geliyor falan gibi. Herkesin böyle şey dediğini düşün. Sen bö, bö, börek diye konuştuğunu düşün. Börek var mı derken televizyonda birisi börek, börek yapacağız. <gülüyor> diyor. Ben Marul mesela. <gülüyor> Teşekkür ediyorum oktay. Hadi geçelim yarışmamıza. Evet ya. Geçelim. Ya yeter. Ee, ben o zaman tekrar anlatacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir ders vermiştim. Kitabımı da ...yakında zaten okuyacaksınız... ...orada bir soru gelmişti... ...hiç ilginç bir anınız var mı diye... ...ben de hiç ilginç bir anım yok demiştim... ...bugün belki de vardır diyerek dinleyicilerimize soruyoruz... ...modern sabahların... ...hiç evet. ilginç bir anısı var mı? Yani Sizde ilginç bir anısı da olabilir... Ee, bize ilginç gelmeyen ama size ilginç gelen bir anı olabilir çünkü biz bulamıyoruz, şey bulamıyoruz. Evet. bulamıyoruz bunu anlatabilirsiniz bu ama aslında ilginç, ilginç diyebileceğiniz ilginç, şey, ilginç olması lazım yani, ilginç. yani kimse de ama kalkıp da size bu, bu da ilginç değil ilginç, demez. deme hakkı yok çünkü bu ilginçlik dediğin şey çünkü Kişi sana ilginç gelsin. olan bana ilginç gelmez bana ilginç sana olan gelen bana gelsin gülüm <gülüyor> yani anlatırız sonunda da şey diye bir şey ettiriz. sizce de ilginç değil mi? O lafı sonra zaten Her, her, şey, her şey, şey ilginç, ilginç, ilginç olabilir çalış. Telefonumuz 210-30-30 Modern sabahların ilginç anılarını konuşuyoruz Ve walk and walk'tan yemek veriyoruz Sevgili dinleyiciler Aa, var, Şimdi var. öyle düşününce birden insanın aklına gelmiyor derse dinleyicimiz O da bir ilginç O da ne kadar ilginç değil mi diye bağladıktan sonra Günaydın efendim Günaydın merhaba Merhaba kimle görüşüyoruz Betül, Betül Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum ne Ama yapıyorsunuz orada. Betül Hanım? Neredesiniz şu anda? <gülüyor> Araba kullanıyorum eve gidiyorum. Aa, Aa niye? Ne Nöbetçi miydiniz? Eve. Sağlık çalışıyormuşsunuz. Aynen, aynen yine nöbetteydim. Peki Betül Hanım geçmiş Nasıl olaylı olsun. bir gece miydi sakin miydi? sakin bir geceydi. Ama ne Siz olaylı çok... gecelerimi seviyorsunuz, sakin gecelerimi seviyorsunuz. Ortasında olunca iyi oluyor. Sakın olunca sıkılıyoruz. Olaylı olunca yürüyoruz. Doktor, hemşire, eczacı ne? Hemşireyim. Hemşiresiniz. Hangi bölümdesiniz Betül Hanım? Yeni Doğan Yoğun Bakımlı. ay ne yani. güzel. Min, do, geçen sefer de yine yeni doğanlar hiç, Yine aynı aynı birimde çalışıyorduk. E, o benden zaten. Evet, tamam, de evet, aynı hatırladık. birimde çalışıyorsunuz. Hiç değiştirmiyorsunuz. O 8 soruda hoşucu. anlıyoruz efendim. <gülüyor> <Gülüyor> Betül Hanım. Buyurun Betül Hanım. Var mı ilginç bir anımız sizde? Ay, sizinle hem de hep e, 2011 yılından beri bunu anlatmayı Bekliyorum bugüneymiş Kısmet evet oldu. ay fırsat gelmiş ayağınıza 2011 yılında Aynen. neler oldu neler bitti 2011 yılında Ege Kayaca'nın işte e, Şahsi şovu vardı evet. evet Sonra bir arkadaşım bana bunu söyledi Dedi ki böyle böyle Ege Kayaca'nın Şahsi şovu var gidelim mi dedi bana hı hı. Ben de tabi dedim Ya gidelim uygun uygun mu günün dedi Ben de evet uygun dedim Sonra o sırada tabii işte radyo dinliyordum. Aradan bir yarım saat falan geçti. E, radyoda bir anons duydum. İşte birazdan duyacağımız şarkıyı e, arayıp söyleyen ilk dinleyicimde Edi Karaden Şahsiçoğlu'nun iki kişilik davetiye. Tamam, evet. Buraya e, kadar her şey, şey normal. Edelim. Sonra evet ben hemen aradım Çarkı'yı söyledim. Sonra evet teşekkür ederiz Bekine dediler. İşte mi telefon aldılar, kapattık. Sonra benim arkadaşımı aradım. E, dedim böyle böyle ben iki kişilik davetiye kazandım nasıl dedi yani nasıl da ne davetiyesi dedi. Gekarajans ee, şahsi şovuna iki kişilik kazanları gösteri zaten ücretsiz dedi. Evet. Ben tabii kaldım da nasıl yani ne kazandım ben o zaman falan sonra e, tabii kapattık şey var acaba ne bilet veriyorlar ki falan dedi. Ya, nerede oturuyor ki bu bileti kazananlar dedi. Tabii i̇şte böyle merakla bekliyoruz. Nerede oturuyorlar acaba diye. Sonra radyodan bir anons ııı e, Kazanan şansı dinleyiciniz Burak Şeker. Bugünkü gibi Şeker. aklınızda yani isim soyad. <gülüyor> <gülüyor> ben Burak Şeker? Meğer şey, ben tabii hem aradığımı aradım. Sanki o sıradaki DJ 40 yıllık Ahbabı'mış gibi Cansu'ydu ismiyle. Kendisinden çok özür diliyorum hala çalışıyorsa. Alo Cansu ben kazanamadım mı? Nasıl kazanamadım? Ben söylemedim mi bu şarkıyı diyorum? Siz kimsiniz dedi. Ben dedim azınıza bana böyle şarkıyı söyledim çekiliş yaptık dedi. Ama dedim çekiliş yapacağını söylemediniz. Zaten daveti ücretsizmiş. Sonra biz tabii gittik Ege Kayıcan'ın şahsiyse buna. O moral bozukluğuyla, moral hiçbir, bozukluğuyla hiçbir şey de anlamadık gittik, gittik böyle en ufak bir sessizlikte kim bu Burak Şeker diye seslendik tabii kimseden cevap da gelmedi. Ondan sonra da o arkadaşımla da görüşmedim. <gülüyor> Valla iyi yapmışsınız o ya. Bu kadar o ilginç. Hakikaten yani bir, birkaç tane ilginçlik var. Ya adıda. evet. Burak Şeker Bekir diye bir, bir adam var. Bir herhalde. adam var. Hiç tanımıyoruz onu. Siz yani. niye o arkadaşınızla gittiniz? Arkadaşınızla bir daha görüşmediniz? Bir daha niye görüşmediniz? Ya sizin hareketlerinizden şey. rahatsız oldu. Bu Betül Manyak gibi bir evet, şey Çünkü de ben bu olayda... Olayda Burak Şeker'den göstereyim. sonra en çok benim ismim geçiyor. Benim hiçbir şeyim yok. <Gülüyor> Senin evet. olaydan da haberin yok. En günahsız sensin Ege aslında. Yani evet, radyoda da... Zaten o günden beri ben radyona sapı oldum. Her şey o yüzden alıyorum. olur mu canım? O sinirde. Geçen, hatta dedim işte geçen arkadaşım gelecek İstanbul'dan onun için arıyorum yemek kazanmam lazım diye bugün de son günüm yani yarın gündüz şişkindeyim arayamayacağım o, <gülüyor> o zaman değil, biz sizi bir... listemize ekledik Burak Şeker olarak ekledik <gülüyor> Betül Hanım ilginç anısı olan e, Burak Bey diye eğer kazanırsanız zaten ya kendi isminizi duyarsınız ya da Burak Bey'in ismini duyarsınız tamam ya. yani... ama da artık gaga böyle rast iyi misiniz biz geldik vermediniz siz yemek ama biz gittik. yok walk and walk <gülüyor> efendim başka <gülüyor> bir yer yok walk and walk, evet, walk, de and de walk sponsorumuz. oraya da gideceğim yani. artık kazanamazsam yani Betül Hanım evet, çok için, teşekkür ederiz taktı efendim. Takdı mı takıyor Betül Sağoluz Hanım? Efendim, teşekkür ederiz Betül Hanım. Ne kadar? Şey yapmayalım Betül Hanım'ı üstümüze saldırtmayalım. Ege bak. yalnız bu anıdan sana bir şey çıkmaz, ekmek çıkmaz. Ben bunu nasıl bunu anlatacağım anladın zaten? Anladın. Benim o zaman gösterim varmış ücretsiz ama özel davetli oluyorlardı. Onun şeyi vardı. Ama Burak şeker falan. Çok acıktı. Nasıl anlatacağım? de çıkmaz. Bak, Can suya çıkar, Burak şekere çıkar anı. Burada <gülüyor> Betül Hanım'ın zaten yaşadığı, <gülüyor> Betül Hanım'ın yanındaki arkadaşın anısı. Betül'le ondan sonra hiç ilanı Maalesef e, ilk anı da duvara tosladık. Çaktık galiba. Günaydın efendim. Günaydınlar kolay gelsin. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Burak Bey Burak, şeker, Burak şeker, mi? şeker mi? Değil değil. Ah be bir Burak şeker olaydınız. <gülüyor> Burak <gülüyor> Bey var mı bizim bir anımız? Var var hemen çok kısa anlatayım. Trafikteyim bir yandan da. Geçen sene evlilik harifesi öncesi e, yine... Evlilik harifesi de, öncesi Sizin e, evliliğiniz harifesi yani değil bir mi? Ay, bir ay ya da iki ay kalıyor hı, Fahir hı. abi yok programda hı hı. E, Ege abi, Oktay abi bir sohbet esnasında Ben e, kredi çektim, beyan ettim Hatta sorulmuştum, sene kadar çektim Vay iyisin bilmem ne vesaire falan hı hı. Programı dinleyen benim manidar Arkadaşlardan bir tanesi Baya baya uzun zamandan sonra yani Hiç görüşülmeyen insanlardan bir tanesi Ya e, sıkışık durumdayım vesaire şöyle bir şey yapsak mı böyle bir şey yapmadım, <gülüyor> Telefona döndüm hiç çekinmeden sordum dedim sabah modern sabahlarımı dinledim diye... ...evet abi dedi kapat telefonlarımı kapat. Çok güzel bağlamışsın sorunu yalnız evet. ya. Ya tahmin ettim ama yani... Çünkü yani kimsenin haberi yok. Yani bu zaten beyan edilerek yapılacak bir şey değil. Yani insan ihtiyaç kredisini kendi ihtiyacına... <gülüyor> Ancak bir radyo programı da beyan edilir edilirse yani. var bir de şey gibi bir durum ya. Bu aralar bir kredi çektim ihtiyacı olanlar bana haber versin. <gülüyor> Hayır, ama o Ege abi yüzünden oldu zorla zorla. Hani bugün ne yaptınız işte banka işim vardı. Daha bankadan oldu vesaire. Yani konuyu biraz tırtıklayınca... Benim de o zaman bir sıkışıklığım vardı da Burak. O yüzden... <gülüyor> Valla ne işte kadar kifet... çekmiştiniz Burak? Hakikaten merak ettim. Ben yoktum ya programda. Söylemedi bunlarda ne kadar çektiğini. Sakladık senden ha. Yani. Nasılsa gitti ödendi bitti 10.000 lira. 10.000 lira mı? 10.000 lira. Ne yaptın? Ne kadarını ödedin? Eee 7.000 küsür kadarı bitti sence. Bitti. Hadi bakalım şey Hadi hadi çöz. az çoğu bitti azı kaldı. Bir daha çekmeyi düşünürsen haber ver tamam mı? Şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> Görüşmek üzere <hours>. Mutluluklar <gülüyor> diyoruz. Mutluluklu Teşekkürler bravo. Iyi abi. İyi Hiç takıyı sormadık ya Vallahi sormadık. Piç soracaktık. Attığın taşı ürküttüğün kurbağaya değdi mi? Bir de borç kredi çeken adamdan borç istemek ne demek ya? Onu anladığın zaman. Cık cık cık. Bence ondan istenmesin. İyi ya, hani tabii. Çünkü borç almış adam borç isteyen halinden en iyi anlayacak adamdır yani. Bu adam da çok mantıklı bir şey söyledi. İlk kez bu almış. kadar mantıklı bir şey söylüyor diyebilirim yani. yani borç alırken nasıl heyecan verecekler mi ne kadar verecek, ne zaman verecek falan. Ödemem falan. ki ben bunu. Ödemesem ya ne Çekin güzel. Çekim verin olur. gideyim abi demiş. Hep düdük sesleri geliyor sevgi dinleyiciler. Evet, Demek biz. ki anılarımız bitti. Anılarımız ee, da, biz da bir yerde. Bizde anılar bitmez. <gülüyor> Diyorduk bitmiş. Bitmiş ya tabi bitmiş ya. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Burcu Çabuk. Burcu Hanım. Ee, Ank Ankara Üniversitesi'nden arıyorum sizi. Gelecik Kamp Eğitim Bilimliği Fakültesinde hocayım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bravo Burcu Hanım. Teşekkürler. Ne hocatısınız diye sormak durumundayız bu durumda. Ee, okul öncesi eğitimdeyiz. Okul ee, öncesi Burcu eğitimde. Hanım ben de Gazi Üniversitesi'nde İletişim fakültesinde ders verdim. Meslek tersi ederiz buyurun bizi, bizi, ben, Beni ben... de bir yere çağırır mısınız Burcu Hanım bu adam iki haftadır Bunun havasını atıyor ya ben de Ankara Üniversitesi'ne Gelsem zaten orada da yüksek <gülüyor> lisans yaptım Gelirim biliyorum da yani yerini Çok ha, rahat bulurum Ben de onun için aramıştım sizi Size bir şey için davet edecektim 30. Kalem Bayramı olacak Aa, ne ee, güzel. 15 Mayıs 2014 tarihlerinde Biraz erken aradım ee, yoğun olduğunuzu biliyorum. Eğer katılım sağlarsanız sonrasında 180 doktora programı da düşünürüz. Tamam, tamam, süper. Ben, ben çok yazdım Ben geliyorum 13-15 Mayıs. Bize bir mail evet, o... atarsanız. E, tamam. Burcak Hanım. Tamam. Uzun uzun şey yaparız. E, ne derler? Twitter'dan da de ulaşabilirsiniz. Için. Modern Sabahlar et. Adı et modern sabahları kullanarak. Çok teşekkürler Burcu tamam, Hanım. Görüşmek üzere. Ediyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Bu da bize bir anı oluyor. Ya. ya işte bak, arada anı bir var, var mı diye cesedik. Bir yere davet ettiler deriz. Bir, davet. Enteresan alt. bir anı bence. Yani hani enteresanlık baremi 10 üstünden kaç? 9. Yok o kadar da abartma canım yani. 6 <gülüyor> <gülüyor> falan da geç gitsin ya. Hayret bir şey. Not Yani. <gülüyor> Ege bol kesilen Yani insan ilginç anısı olması ne kadar zor bir şey. Hani sanki arkadaş gibiyimdir. <gülüyor> <gülüyor> ne bu düdük sesi ya? geliyordu sen mi alamıyorsun? Anı olarak bir, bir kere hatta telefon var zannetmiştim. Bir açtım düdük sesi diye. Bunu anlatsak mesela. Hoş. Anı tekrarı olur. Çok anı var. Günaydın efendim. Günaydın. Örümak ben. Ermak Hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Konuşulduk. Duruşma bekliyorum da. Ay kolay Hayır. gelsin. Hayırlı olur. duruşmalar olsun. <gülüyor> Ankara'da mısınız yoksa İstanbul'da mısınız acaba? Yok yok İstanbul'dayım. Hmm. İstanbul'da. Ne duruşmanız var? yanda bekliyorum. Ticaret mahkemesinde. Ticaret mahkemeninde maceralar, aa. espriler, çok şakalar. Çok havalı bir şey değil yani. Çallayan, Çallane <gülüyor> adresinden bildiriyor muhabirimiz Irmak Düveroğlu. Buyurun Ay, ne bildirin? Ben biraz heyecanlandım. Niye heyecanlandınız? Aa, vallahi hiç. Herhalde anısını hatırladı <gülüyor> bir kez daha yaşadı. <gülüyor> Uzun süredir aramıyorum diye oldu herhalde. Irmak Hanım genç. ne anımız var? Ha, çok genç. Çok yani, anımız var buyurun. <gülüyor> bizim de rahatlıkla başkasını anlatabileceğimiz tarzda ilginç ya, bir an. Sanırım çok çok ilginç değil de bir anda öyle aklıma geldi. Ben böyle bir öğrencilik döneminde çok arıyordum ya size sürekli kütüphaneden veya işte biracıdan falan. <gülüyor> <gülüyor> Açık sözünüyle tanınan sanatçımızdur. Yok ama siz de Ya bir ya biracıdayımdır benim bir yerim belli. Evet. O çok aradığım dönemde böyle iki üç tane mail almıştım. Ee, size de söylemiştim hatta beni programda karakter sanıyorlarmış. Böyle hani akşam TRT'yi de arıyordum. Sabah sizi de arıyordum. Böyle daha sonra karakter olmadığını öğrenen biri işte Twitter'dan follow etmiş. Sonra Facebook'tan bulmuş beni. İşte sonra mail attı. Ben ne? sizi karakter sanıyordum. Modern sabahlarda bağlanan bir karakter sanıyordum. Taklit sanıyordum. Gerçek olduğunuzda inanamadım. Gerçek misiniz falan diye böyle. Benim için çok ilginç bir hikaye. Bakayım. <gülüyor> Bakayım. İlginçlik kalinesine bakıyoruz. <gülüyor> dokuz. Ben geri dokuz. Irmak'cığım ya yani... <gülüyor> beş buçuktan altı veriyoruz Irmağa'da. Bu anının... So yani bu çok benzer bir anı şeyler yaşadı. Bu kardeşler var ya. Esra, Ceyda kardeşler miydi onlar? Evet. İsim, isimleri Onlar o bir yapmadan ya, duralım bence. Duralım tamam duralım da yani onların verdiği cevap tabii bu yani sizin anınızdan sonraydı. Ee, onlara da böyle bir şey dendi. Siz gerçek misiniz ya falan dedi. Böyle, şaka mısınız dendi? Hayır ya şaka ama bu. Ben şu sanmayan insanlar o tipte bir şey sanacak şimdi. Ay, hayır canım sen olur mu? mu? Yani. O, öyle olmadığı için rahat rahat anlatıyorum. Rahat, evet. Onların verdiği cevap da şey. Biz altın mıyız? diye böyle bir cevap buldular ve 99 kere biz altın mıyız? diyerek cevap verdiler. Böyle bir anlaşılmadı da o. Yani o yüzden ama yani sizin gerçek olduğunuz anlaşıl. Hala görüşüyor musunuz o kişiyle? Yok görüşmüyorum. Ben sadece hani ben öyle dinleyiciliği dinleyicileri sürekli arıyorum falan demiştim. Yani, yani takip etmeyi de biliyorum. bıraktı. Neyse iyi olmuş. Her şeyin hayırlısı canım Irmak Hanım. Yani bence de şeydi yani. Bence o adam kendik. Kendi, o gün bana öyle yazdı ama sonuçta bence kesintileme diyor. Belki beni konuşmaya diyordu. çalışmıştır. Peki Irmak Hanım, bu o arada... O kesin, o kesin ya. şurada <gülüyor> söyleyelim. Irmak Hanım tipleme değildir, gerçektir. Gerçektir. Gerçek olduğunu iddia eden pek çok kişiden daha da gerçektir. Bravo! Altını çizerek söyleyelim. <gülüyor> çünkü mahkemede şimdi şey olur. bu Efendim e, avukat gerçek değildir falan diye karşı taraf şey yapabilir. Tabii. Çünkü yani... Bir anda bir, bir duruşma daha atar. Hadi buyur buradan yak. Ankara yolları görününce bekliyoruz. Haftaya tamam. seçime geliyorum. Tamam. Peki efendim tamam, görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Örmak ee, Hanım gerçektir. Örmak Hanım gerçektir. Sevdiğimiz de bir gerçektir. Ama maalesef bu anı bizim rahat anlattık. Yine ]iz. bizim anımız siz değil. Sizdiğimiz kıvamda bir. Yine bizim anımız değil. Bizle ilgili ama herkes bizim, bizim gıyabımızda ilginç bir şeyler yaşıyor. Bir tek biz ilginç bir şey yaşamadık demek ki. Bizim dinleyicilerimizi tipleme zannediyorlar diye mi anlatacağız bu anımızı? O da olmaz ki abi. Ne oluyor peki deyince ey Aynen böyle aynen bu oluyor. Kredi aynen. çeken bir dinleyicimizden Biz borç dinleyicimiz istemiş <gülüyor> falan demiş. Kredi çekmişti. Onu anlatabiliriz. <gülüyor> Hiç ilginç anınız var mı? Var. Bir, bir dinleyicimiz 2 şey, kredi. yaş kredisi çekmişti 10 bin lira efendim. <gülüyor> 7 bin lirasını ödemiş. <gülüyor> Günaydın efendim. Bir <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Serkan Göktaş ben. Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Ee, i̇yi işteyim siz nasılsınız? <gülüyor> biz de Serkan değiliz. Bey ee, Size dair anılarımızı paylaşıyoruz herhalde Bize, Bize dair anı... Bizim <gülüyor> ilginç bir anımız var mı? Bizim sağda solda anlatabiliriz Bizim yok çünkü bulmaya yok. çalışıyoruz Yani siz tabi bizle ilgili anınızı anlatır ki Bizim de içinde olduğumuz bir anı belki ilginçse Biz nasipleniriz Gibicesine. Vallahi bilmiyorum hani sizin içinde olduğunuz sayılabilir mi? Aslında bence öyle Ne Serkan? Ee, beraber ve solo sohbetlerde Fahir'in başlattığı bir geyi üzerine ben size bir şiir yazmak zorunda kalmıştım. Sonra da bunu yayınlatmıştım. Atrof yani bu benden şey çok tabii, evet benden çok sizin anınız gibi duruyor ama. Aa siz şey diyorsun kitabın içinde. Evet kitabın içindeki tamam doğru. Evet. Hem de bu ya. Evet upuzundu hepimizin ismi vardı orada Vallahi ya. bilmiyorum birer kuple okursunuz artık herhalde Ey, Vallahi yanımızda olsa keşke Hayır sırtını açsın okuyalım çünkü biz hemen Dövme yaptırdık onu ama stüdyo... Ben de öyle, öyle tahmin ediyordum ama stüdyo... dövmeci biraz kötü Herhalde ki okunmuyor Yok stüdyo serin diye Serin evet yani rahatsızım da biraz Dünden beri genzim yanıyor ama Serkan Söz şey yapacağız evet. Evet. Aslında, bu, aslında bu ilginç bir anımız ben bence Dönem dönem sınav yapıyorum Valla ama doğru Hakikaten ya? o şiiri bir türlü ezberlemedik Serkan aynı zamanda bilenler vardır Çevirisiyle Pek çok kitabı Türkçemize kazandırdı Evet. O olmasaydı biz onları hala anlamıyor olurduk Ama sağ olsun Telefona bakar mısın Serkan Aç kapa yaptı ee, Şöyle bir aç kapa yaptım Aç kapa yaptı ee, Serkan sağ olsun bizi de bir kitabına dahil etmişti Hiç, evet, de, hiç de o kitapta O eserde yer almamamıza rağmen hiç, hiç gerek yokken bir yerde de bir ifadeyi Çok ince bir çizgi vardır diye çevirdiğinde hatırlıyoruz aynı kitapta e, Oradan hayır o başlangıçtı zaten Doğru aynı kitaptan ee, Sizin edebiyat dünyasındaki Yanışmalarınız üzerine Başlayan bir sohbetti April yayıncılık mıydı o? Serkan Vallaha doğru. Doğru değil mi? Heplerim yaşardı. Çünkü Octane sırtında da onun dövbesi var. Brandon'ın de yayine ev, yayın evinin şeyine. Octane'in bulunduğu yapmıştım. yer biraz daha sıcak. O da bir de durumu da iyi, sağlıklı maşallah Oktay açtı. Bunu, bunu fotoğrafını paylaşırken belki ömür boyu Paylaşayım da tam sırtımda olduğu şey için ben için. selfisini çekmek çok zor oluyor. Sen <Gülüyor> yani Abra Kadabra mıydı kitap yoksa o evet doğru. Bir o da direkt vekili. Jude Pico, hatırlıyorsunuz. Ne zaman da sırtımı açtım da ondan. Jude Pico'nun Abrakadabra'sını çok da güzel bir çeviridir. Serkan evet. Göktaş çevirisi. Serkan çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir yayınlar. Hoşçakal ya, şey Şeka, Ya bizim main me İngilizce menü için Serkan'dan yaptığımız <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok mu ayıp olur yani? Sanki şey, roket mü mühendisine havai fişek patlattırmak gibi bu. Serkan, çunu, kırmızı soğan bence laçık. <gülüyor> bence o şiir ezberleyelim Bunu ben eee enteresanlık Akrosti şiiri mi? Evet. Akrostiş Akrosti şiiri... şiirinin ezberlemenin hiçbir şeyi yok. Ya hayır canım ezberleme dediğim bir yerde şey olursa anlatacağım. Seçim mitingi gibi okuman lazım evet. ki anlaşılsın başı, <gülüyor> sonu belli oluyor. Ya, Vallahi mi? şu anda 7 buçuk alır bu. Enteresan Alır bence ben de şiirin. ya bu şu ana kadar. Bence 9. Ege'nin notu boldur. Bense arkadaş gibiyim. Ege'nin notu tektir. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Walk Walk sunduğu Modern Sabahlar gerçekten de devam ediyor sevgili sanat severler. Modern Sabahlar'ın ilginç bir anısı var mı diye soruyoruz. Telefonumuz 210, 30, 30, 15 dakikamız var programın sonuna kadar. Hemen telefon telefonumuzu alıncaya kadar Twitter'a <gülüyor> bakalım <gülüyor> Twitter mı? Twitter'a evet. bakalım buyurun. Twitter'dan e, Mine Hanım iki anıyla gelen adalet hashtag'iyle iki anısını, anımızı paylaşmış bizimle. Birincisi benim doğuma Atlas'ın doğumuna. Anne babadan önce gitmem. Evet o güzel Bence... bir anı ama e, modern sabahlar anısı değil. E, Olsun abi kişisel anıya da artık razı abi, olacağız yani. yani. <gülüyor> sen de hayret bir şey. Üçün ikisi var orada ya. <gülüyor> Ve de failin canlı esnasında e, sabah esnasında. sabah açık pideci araması. Abi evet çok iyi ilgi... O ilginç miydi yoksa? İlginç e, tabii canım. Bayağı ilginç. Ha, ilginç miydi? Keşke A, sormasaydı anı ya. Anı, anı ya Fahir. Anı sonuçta. Günaydın anı. efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kimle, Kimle görüşüyoruz. Ben Gizem. Gizem Hanım, hoş geldiniz. <gülüyor> var mı ilginç bir hoş anımız? Hoş bulduk. Sizin ilginç bir anınız var. Daha demin bahsettiğinizi bilmiyorum da o sırada kaçırdım. Neyi? Bacacı ve bacacı tırağı. Ne? Bacacı Ne? Evet, bacacı ve bacacı tırağı ya da bacacı yardımcısı. Oktay ve Fahil ile Zin arasında geçen bir olaydı diye ba hatırlıyorum. Bacacı ve bacacı Biraz daha açalım çünkü şu anda çünkü. hiç hiçbir şey hatırlayamadım. Hatırlayamadınız mı? Yok. Sanırım e, bir arkadaşınızın partisine gitmiştiniz. Evet. Tamam. Fahir Bey ve Oktay Bey. Evet. Tamam. Fahir Bey'in bir arkadaşıydı. ve Fah Fahir Bey'in bir arkadaşının annesi Fahir Bey'i görüp ''Aa siz nasılsınız yavrum?'' <gülüyor> falan diye ''Siz kimsiniz?'' dedikten sonra ''Bacacı'' diyeyim. Ardından da Oktay Bey'i görüp ''Bu da ben... bacacı Fahir değil mi?'' demişti diye hatırlıyorum. baya. Tamam ben de hatırladım ya. Ben de, ben de öyle ay Ben bir şey hatırlıyorum evet, ya. Çünkü yani pek çok kere bacacı yardımcısı <gülüyor> olduğum zannedildi ortamlarda. <gülüyor> Mahir yani, Baziçi evet. zannedip e, yanında Oktay da var. Onu da yardımcı zannettim diye bir Hikayede hayırdır Evet, sanat ama... evet, atadınız değil mi? Bacıcı ve bacıcı çıra. Yani. Yok yok vallahi yok bizde. Bizde bir... anı hiç bitmez. Bacıcı çıra onu olarak yazdık. Bir de bu parça olarak düşmüştü. Yani bu şekilde hani sırf bu anınızın şeklinde podcast şeklinde sizin Facebook sayfanıza düşmüştü yazı. Baya beğeni almıştı yani. <Gülüyor> tamam. Yani <gülüyor> bacıcı yardımcısı anımız. Bacacıyız. O zaman ilginç bir anınız var mı deyince bunu anlatabiliriz ya. Bacıcı ve bacıcı. Evet. Yalnız tam bir dinlememiz lazım ne olduğunu <gülüyor> evet, tam. O. Yani onu fark ettiğiniz bir zaman çok teşekkür ederiz Hatırlattınız evet, bize. Evet diyecektim. Sağ olun. İyi, sağ yayınlar. İyi sağ yayınlar. Sağ Hoş olun. olun. Dilan Hanım demiş ki Amerika'yı taşınır taşınacakken bir kıp kıpçılar buluşmasında e, Can'la tanıştım. Bilmeden yaptığınız çöp hikayesi var demiş. Aa. tabi. Vay vay vay vay. Ama Süpermiş. o da bizim anımız bu. Bizim anımız. Onların onların bu arada anısı. bu bacacı anısının da e, istersen üstünü çizerim çünkü ya. Sen gene yoksun. Egeciyam yani bizim anılarımızı aslında abi körelten sen ya? Sen, sen öyle kişisel ya. alma ya anı artık şey razı olacağız mı? Benim abi bir anım yoktu abi. arkadaşlarımın bir anısı var diye mi anlatacağım bir daha gazi Bizim tabii ben yoktum. Niye başlayayım. canım orada şey diyorlar ya işte bak. Ben kendi boşumdan geçiyorum. Kredi çekilen meselede de biz ben yokum. bakın kredi çeken arkadaşımız Burak 10 bin lira kredi çekti yayında ben yokum. Demek ki üç kişi programa daha sık gelmemiz lazım. Ege Bey'e spor anlattım Çok... daha ilginç bir şey olabilir mi demiş. Kim Ozan demiş Bey? Olabilir Ozan da kayıtlı. Kaydedilen... Bir kere yayında spor anlatmış. Bir kere mi? mi? Ulan seni defalarca ders verdi ders. Ulan mı? Ulan deditti diye Ders, ama ders verdi ders de aldı. Serhan Bey yayına trafikten e, bağlanan bir Abi başka bir şoföre dümdüz küfür etmişti, ancak ilginçlik kalibresinde ben de eledim demiş. <gülüyor> yani onu yazmış, teşekkür paylaşım için teşekkürler diyoruz. Sen sonunda ve emeğe saygı diyorum ben ya. Ondan sonra. Faire ilk kez Zeynep Hanım yazmış. İlk kez Kıbrıs dışında yurt dışına çıkarken eksik evrakı olduğuna gidemeyeceğini inandırma çabanız bir an evet. Yolda beni arıyor. Evet doğru ne ayıp etmiştiniz ya. Yani. Havaalanına giderken telefon edip canını sıkmış, sıkmıştınız evet. diyerek. Benim canım sıkmıştınız. Ne yapmıştık onda da ya? Havaalanında görevi bir vardı. Çünkü ben şeysiz vardı. gidiyordum Anons yaptırmıştı ha. falan. Ney siz gidiyordum? Aslında ee, o. Kaçak gidiyorum. gidiyordum. Vizesiz gidiyordum. Kaçak, vizesiz. Onu sayılabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tamer, Tamer Bey Tamer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Var mı bir anımız? Ya ben e, yakın zamanda şey hatırladım. Eee... Sayın abi yayına şey almıştı. E, bu otelin güvenliğini almıştı. Ha Oktay, evet. O evet o abi de görüşmeye gelen öğrenciler vardı. Evet evet. E, güvenlik güvenlik orada şey demişti. Ya bunlar burayı bulabilirler mi? Tekrar net falan gibi şeyler söyledi. Ve bulamazlar <gülüyor> biliyor musunuz sorusun. <gülüyor> Doğru. Evet. <gülüyor> evet ya bu bu bu koyalım. Eee bir de şeyin e, abinin atları vardı ama bir zamanlar Atların mı vardı? Sattı onları onlar. Evet. Bir, bir, bir atları vardı sürekli Ege abinin böyle üstünden geçildiği. Bu hmm. <gülüyor> <O gülüyor> size denk gelmiş. <gülüyor> ben <gülüyor> ben Fahir senin atlarının önüne yatarım diye bir şeyim vardı da, garanti vermiştim zamanında. Peki çok teşekkürler Tamer Bey. Görüşmek üzere. Çok, <gülüyor> çok teşekkür ederiz sağ ol. A1 güvenliği konuşması anısı diye yazdım ben bunu. Evet ya A1 güvenliği. Atlar herhalde anı değil. <gülüyor> Fahir bu ne ya? Ne ya? Zeynep Hanım demiş ki Twitter'dan. Fahir'in banyodan çıkınca babasının elini öpmesi. Anısı. <gülüyor> ne anısı? <gülüyor> Hatırlıyor musun sen bunu? Biz de fix adetti. Adet o anı değil ki. Zeynep Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Hanım. Alişan Balkoca demiş ki. Üçlü Aynen. gösteride bir arkadaşımızın sahnede evlenme teklif etmesinden sonra bizi sahneye almanız. Ama yayın anısı değil bu canım ne ya alakası var? Yayın anısı diyorum. olmak zorunda değil canım. Ha üçümüzle ilgili anı mı? Üçümüzle ilgili anı. olması da şart değil. Çok az anımız olduğu için. <gülüyor> Valla hiç anlatılacak şey değil yani biraz dinleyicilerimiz... Sakın biz sağda solda bu program 15 sene devam ediyor falan demeyelim ya. 15 sene... Hiç mi ilginç bir şey olmadı? Valla biz geçen gün bununla ilgili bir program yaptık hiç çıkmadı. Yemin ediyoruz, hiç bu çıkmadı. Bu da bir anı bence diye bitirebiliriz. <gülüyor> bu da hoste bir anı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgünüm ben. Ilgın hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Hoş ee, dershaneye gidiyorum. Şu dershaneye adım. mi gidiyorsunuz? Kolay gelsin. Evet, Kahırcısınızsınız. E, lise, lise son. Lise son. Ha evet. bu bu hafta sonra sınavınız var değil mi o zaman sizin? <gülüyor> evet pazar günü. Abi şanser dileriz. Nasıl durumunuz? Te teşekkür ederim. Deneme sınavlarında falan? Yani iyi, iyi gidiyor pekâlâ değil de biraz bunalım. Işte. Bunalım. Şimdi de evet. dershende sınav var. Az kaldı, az kaldı. Hadi bir şey kalmadı Ilgın <gülüyor> hanım. Ne teşekkür istiyorsunuz? Ederim. Ee, onu okullara gülürtük. Ama ama söyleyin yani biz de bilelim bunu. De ne, ne istiyorsunuz? Yani ben de tam karar veremedim o yüzden. Yani sınava şurada kaç hafta kaldı Ilgın ve sen hala kararsızsın. Bravo sana. Bravo tebrik <gülüyor> ediyorum ben seni. Çocuğun üstüne gitme Fahir. Çocuğun üstüne gitme. Ilgın <gülüyor> ilginç bir anımız yani, var mı? Ya yani şey aslında benim direkt yaşadığım değil ama mesela anlattığınız e, anılardan hatırladım. şey var. Ee, geçen bir iki hafta önce sanırım Ege abi yayında yokken e, Şey bu Antalya'ya gidecekken Eskişehir'e gitme anısı hmm, Fahir'in anısı Benim, evet. Evet. <gülüyor> Ben ona çok gülmüştüm Bir de şey hatırım e, Ege abi'nin böyle araba Ramicisi şanzımanı şarman diye Şarman deme anısı Şarman evet, anısı <gülüyor> <Char -man> <gülüyor> Ilgili. Onu da hatta geçen gün arkadaşım falan anlattım yani bilmiyorum. Arkadaşınız ben... güldü mü? Bir merak ediyorum. Güldü mü? Evet güldü. Bir de şey vardı. Ama şöyle katıla katıla mı güldü o da... yoksa böyle mi yaptı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir şey daha varmış. O da benimle mi ilgili ne olur? Ee, yok ya. Hay Allah ya. ya. Fahir abinin sanırım o da çok eski bir... Ee, neydi ya benzinlik şeye gidip de böyle bir şey istiyordu adam ama anı hiçbir yere bağlanmıyordu Çok bir <gülüyor> tamam musun? tamam otbil iste otbil, otbil. otbil var mı diye <gülüyor> Aa, evet. evet ya otbil var ee, bir de o vardı onlar aklımda aslında ben size 15 yıldır falan dinliyorum ama aklıma başka bir şey gelmedi. Vallahi bizim de iş gelmedi. Sizinlerine iyi geldi şarlıman falan filan. Çok teşekkürler Ilgan evet. Hanım. İyi şanslar Rica size sınavda. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sınavınızda çok başarılar. Iyi i̇yi çok mu öyle olsun? Hoşçakalın. Ilgan Hanım iki Fahir anısı, bir Ege anısı. İla, Oktay e, benim bir anımı ben sana Ben ot Hanım'ı sana veriyorum Onu sen Olmaz ki Hilal Hanım demiş ki mesela bak Tam teselli olacaktım okurken İlk gaga açılma sırasında ben dükkana gelmiştim Camdan bakıp Oktay'ı korkutmuştum Sonra arkadan Fahir gelip beni korkutmuştum <gülüyor> Tam benim anım olacak <gülüyor> Sırada Fahir yine girmiş Fahir arkadan korkutmuşsun Ondan ya, sonra Arkadaşlar ben Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde <gülüyor> Derslerken bunu nasıl anlatacağım yani İlginç bir anınız var mı sorusuna ne cevap vereceğim? Bir kere benim ortak... ha onun <gülüyor> devamı da varmış. Ortak. ortak. Hilal Hanım sen korkuttuktan sonra ertesi sabah biz yayında e, anlatmışız onu. Şey demediyse tabi Hilal Hanım... Sakın bana yayında anlatmayın lan. Şey demediyse... <gülüyor> <gülüyor> Anlatmışız. <gülüyor> Günaydın efendim. İrem hanım çok beklettiniz beni. Vallahi evet, özür, dilerim. özür dilerim. Allah rahmet bize. Kimle görüşüyoruz? Aa İrem var. E. İrem hanım hoş geldiniz yeniden. Aa sokaklara çıkmışsınız. Vallahi artık duramadım evde. <gülüyor> İrem uyandı. Evet uyandım artık sokakta. Ay İrem hakkında kendi hakkında İrem diye düğümüzde basarız. Buzda basarız iki İrem'e. <gülüyor> Buyurun İrem İrem'in Dinliyoruz sanıyorsunuz. Kanıya geleyim ben. Ha, ben evet. ee, başı çok Sizi dinlerken kendi gülüyorum. başı hani de biraz değişik oluyor. Hayır, dedim şimdi bunlar yanlış anlama diye telefonla konuşuyor gibi dedim. Hani Hı -hı. Aa, telefon çaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir kısmını anladığımız anılar köşesine yazıyoruz bunu. <gülüyor> Neyse bu ikini ondan sonra evet. sizinle Bakalım. dahil olduğunuz bir anıya geçiyorum. Şey, beni i̇lk melek olsalar kuru kazanmıştım. Hatırlıyorsunuz siz de vardınız o tarafta. Tabi tabi. Tabi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> neyse benim olduğum helikopter Ege Bey ama Ege Bey tek başına bindi. Ondan sonra neyse kenarda oturuyor e, cam kenarında. Ben de cam kenarında oturmuyorum hani arkadaşım oturttum korkarım falan diye. Neyse ilk başta herkes çok cool takılıyor böyle rahat. <gülüyor> Kimse korkmuyor gibi. Sonra bizim işte, kaptan... <gülüyor> Dedi gibi ben size biraz artistik şov yapayım dedi. Gör başında görün içine doğru böyle iner gibi yapıp manevrayla döndü böyle bir şekilde. Egebe'ye bir baktım şöyle. <gülüyor> Elinde iPhone'uyla, ay telefon'la telefonuyla bir fotoğraf çekmek. Ne olmalısın, böyle gayet toplamış gibi hareketler isimlerdi. Bu da ikinci anı. Çok Ege teşekkür ederiz <gülüyor> <ya>. Bir üçüncü <gülüyor> anı almasak. Adam doğru söylüyor. Ne gerekiyor? Anlı değil ki, gerçek. Ay, Allah'ım, internetle konuşuyor. Ya ne? Belki böyle hareket. İrem Hanım, çok teşekkürler. Yani uzun uzun bu anılarınızı dinlemek istedik ama sessiz çok kötü geliyor bu sabah. Biz lütfen bundan sonra bizi evden arayın. Çıkmaz lan. Tamam, tamam, anladım. Çok sağ ol efendim. Yok, Görüşmek üzere. Çok güzel. gürültülü geliyor İrem Hanım. Maalesef. Evet. Hiç alışkın değil dışarıdan konuşmaya. Evet. Evde sessiz, sakin konuşmayı seviyor. Onun da kendi stüdyosu var neredeyse. Yani, İram Hanım başka bir İram. İrem Ünal Yine bir gün utanıp sabah size arayamadığım için Programda anlatamadığım hikayemi Yaklaşık 2 yıl sonra Dükkanınıza gelip Oktay Bey'e anlatmıştım Yazık gülmüş de o da sağ olsun demiş <gülüyor> Ben bu, bunu hatırlıyorum da anıyı hatırlamıyorum Ama bu bana bir anı oldu Ondan sonra Erdem Bey Ege ameliyat olacağı zaman hepimizin yayına ara vermemiz Demiş Oh ne güzel. Ameliyatı olan be yatışa geçiş anısı diye bunu kaydedim. Sinan Bey yıllar geçtikçe arayanların çoğunun size abi diye hitap etmesine anı olarak anlatmaya başlayabilirsiniz bence. Doğru Demiş. vallahi valla. Anı değil artık gerçeklerle yüzleşmiş. Birkaç sene sonra şey olacak. Öncelikle ellerinizden öperim hepinizin. İhtiyar heyeti seçim çalışmaları da başarılar dilerim diye. Bir biz, son bi seçim. biz birinden azar mı yedik ya? Telefondan. Her, her, her zaman yiyoruz <gülüyor> ya. <arayıyoruz> ya. <gülüyor> Zeynep Hanım hatırlatmış. Bir hanımefendi AB ofisi diye radyoyu arayıp sonra dalga geçince siz dalga mı geçiyorsunuz deyip hepinize fırça atmıştı demiş. Ha. Tam işte müzakerelerin <gülüyor> o, zarar gördüğü döneme zarar geldi. Gördüm. Yok sonra, ya bu da işte Ege'nin olmadığı bir zamandı ya. Bakanımız Egemen Bağış ne espriler yaptı o şey için. O durumu toparlamak için. Neler neler neler. O zaman bölümünü hep beraber seyretmek anı sayılır mı demiş Bahar hocamız. Vallahi çok güzel bir anıydı. Ama anlatılacak bir tarafı verdim. Onu da seyretmiştik beraber. Günaydın efendim. Selamlar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş Şöyle bulduk mom, Kutay Bey. Kutay Bey. Evet. Aynen. Kutay Bey hoş Bomba geldiniz. Bomba gibi bir anıyla bitirelim Kutay Bey. Buyurun. Bir tane... Üç tane mi? <gülüyor> üç tane. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzeldi. Ama... Buyurun Kutay Bey dinliyoruz üçünü. De. Ee, ya bu... Ben sizi şimdi 7 senedir falan İstanbul'da yaşıyorum. 5 aylık bir aralıkta podcast'lerle takibi edebiliyorum. Evet. İşte bir halkla e, ulaşım e, kamusal bir alanda, e, seyir halindeyken tabii 5 aylık podcast'i dinliyorum. Bu bunu başına geldiğini bilemiyordum. Diş tellerinden bahsediyordunuz. Bir hanfendi aradı. O anı hatırlıyorsunuz. Şimdi ben dilim varmıyor. O hanfendi olayı nasıl etti? Siz kala kalmıştınız Dumur içerisinde. Demeyin ee, demeyin öyle eğer denmeyecek bir şeyse de. yani hatırlamıyorum çünkü birbirimize bakıyoruz. Yani denmeyecek bir şey kız zaten DJ'ye demişti de siz de birbirinize bakmıştınız herhalde gözünde canlandı ben koddum. Sonra o e, saniye ya yani da o dakikadır hatırlayanlar olacaktır. Eee diş taktıktan sonraki cazibesinin ne kadar battığı ile ilgili çok dramatik bir e, indeks vermişti. Ee, bu birinci anı diye yazıyorum Kutay ve Dijitali ikinci anıyı hemen ikinci anıyı, anıyı alalım. Bakın bu birinci anı anlatılamıyor araştırır. yani. Bu birinci, anlatılamıyor. Anlatılamıyor anlatılamıyor birinci anı anlatılamıyor. Anlatılamaz. Yani de anlatılamıyor nasıl? Ben siz diş dilinle cazibenin birleştiği noktada deyince anlayacağınızı hatırlamıştım ama tabii sizin başınızdan neler neler evet. ne, yani. ne anılar? <gülüyor> <gülüyor> ne anılar? Ne yüzünden unuttuk belki onun üstünü. Öbür anınızı anı... seçin. Öbür anım işte ben üniversitedeyim. Oktay abi dedim sizi çağıracağım. Nüstrümansi kulübünde e, işte çalışıyoruz diyoruz falan filan. Evet. Alakalı, alakalı kulüp değil yani. Sadece konuşayım yani sizi çağırmakta ama tek amacım Bilkent'e sizi e, getirebilmek. E, işte Oktay abiyle telefonu konuşuyoruz. Bu arada abi diyenlere tekrar altını çizerek abi diyerek tekrar etmeyi sürdürüyorum değil mi? Yaş farkı kapanmayacaktır. E, <gülüyor> şey dedim, abi dedim sizi çağırmak istiyoruz. Hangi gün dedi bilmiyorum abi. Ne zaman müsaade olursunuz dedi. ''Poster var mı?'' dedi. ''Abi ne istersiniz?'' dedim. <gülüyor> Abi sen konu hakkında biz yani Ne konu hakkında konuşalım da isterseniz Abi siz ne konu hakkında konuşmak istersiniz? Kutay sen biraz hakkında topla sonra beni ara demişsin abi <gülüyor> Hiçbir şey bilmeyerek <gülüyor> Aramaktan çok utanmıştım Bir daha arayamadım zaten Aa, iyi tamam ya ben bunu anlatırım Senin ben, terslemen ben... yüzünden de endüstri mühendisliği Söyleşisine gidemeyiz Evet. Ne terslemesi yani. ya 3 soruda 3 boş cevap Bizim Bilkent yıllarımız diye bir güzel şey olacaktı Bilkent'e gittiğimiz günler falan diye Ama hiç bir anlatamıyoruz Az çıktı şu anda piyasaya Üçüncü anı Abi üçüncü benim şahsi yanım şeyde askerde şey içinde kafeye giyilen kamuflaj içerisinden tek kulaklıkla nöbet tutarken tek kulaklıkla podcastten sizi dinliyorum. İşte şahsi yanında Siz o sıra şeyden e, Fahir'in Walkman'dan bahsediyordunuz. Orada gözlerim yaşarmıştı. Bu da acı bir an olarak. Acı ama tatlı artık. Acı tatlı anılarla <gülüyor> programın sonuna gelmiş olduk. Kutay Bey çok teşekkürler. Teşekkür ben Kutay. teşekkür ederim. Görüşmek ederim. üzere hoşçakal Görüş hoş Güle güle hoşçakal. Hoşça Program şu anda teknik olarak bitti saat 10. O, evet programın bari tek bir şeyi riayet olsun diyeceğiz ama geçtik. Onu o da zaman, da geçtik. zaman bugün de ma madem geç kaldı hızlı olsun çekilişimiz maymunu <gülüyor> çağıralım. <gülüyor> Tabii maymunu çağıralım da tavır yedik Twitter'dan. Ne diye? Ee, Mert Bey benim dolmuştaki ilginçliğim yeterince ilginç mi neden umursanmadım demiş. Atlamışız bir saniye geri gidiyoruz. <gülüyor> Time geri gidenler. Mert Bey'in ha her sabah gülerek erken dolmuşta bana bakan gözler hali ilginç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ondan atlamamışız ama iyi ki atlamışız. <gülüyor> Keşke sık <atlasaymışsık>. Evet. <gülüyor> günler. çok güzel anı var mı senin ya? Neymiş, Neymiş hangi anıymış? Ufuk Bey. Ee, Ufuk kardeşimiz demiş ki Faire dükkanda muhabbet ederken masaya Türkiye güzeli gelmişti. Aa ne güzel ayım şeye. Benim için bu. Faire hiç anl anlatmıyorsun bu ya Bizim masalarımız öyledir Oktay. bir Türkiye güzeli gider bir Türkiye ya bir güzeli. Ya başındaki dansör siz acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye güzeli değil çünkü biliyoruz. <gülüyor> Ay. Ay evet hadi hadi evet. Artık Faire'leri seçelim buyurun efendim. Evet. Maymunu mu çağırıyoruz? Maymunu, Maymunu çağıralım. Hayır, hayır oğlum gel buraya. Abi bu bütün bu kabloları kemirecek. Ben size söyleyeyim. Bunu kim şey hakim olacaksa bir kişi bu maymun sorumlusu en... olsun. Oktay çok hak. Ben biraz eğitim seviyorum abi. Abi ama... ben bana cin zaten şeyle zimmetli. E ne yapayım abi? Cin var Bana abiye, bir de maymun... maymunu vermeyin yani. Makak bu, maymun değil. Ben bir kere maymundan korkarım. Yani Ona <gülüyor> <manumunu> <gülüyor> Sen yaparsın evde bahçeli. Evet, bakla. Evde bahçeli. Makak. makak. Evet, ev bakak mı? <gülüyor> Bu ileride anı olarak söylenecek biliyorsun değil mi? 5 <gülüyor> yıl sonraki programda biz de diyeceğiz gene ne yapmışız? Çek ay, evet, ay, ol gel bakalım. Hadi, kağıdı. hadi hadi hadi. Gel buraya. Şimdi kağıdı çiğneteceğiz. Sonra ağzından çekeceğiz. Evet. En okunaklı isim kazanan olacak. Evet. Türk müğün bulaşmadığı isim. Ver bakalım. Ver, bakalım. Ver kağıdı maymunu. Yutmasın Anıları neyi? atlanan pek çok dinleyicilerimiz var. Onlardan çalan <gülüyor> telefonlardan olduğu anla <gülüyor> af diliyoruz, özür diliyoruz. Ee, özür diliyoruz, Bakacağız. Hepsini tek tek okuyacağız. Cevap verememiş olsak bile inanın bize gelen her Twitter'dan gelen her şeyi okuyoruz. Evet. Betül Hanım kazandı. Tebrik ediyoruz, Tebrik Betül, ediyoruz Betül Hanım. Betül hangi Betül. anımızı anlatmıştı? Betül Hanım ne anand? 2011 senesinde ee, Burak Şeker kimdi? Burak Şeker anısı. Aa, o zaman anı Burak anı, Şeker de kazanmış oldu. Evet, evet. evet. Burak Şeker Otomatik anısı ben. kazanmış oldu. Peki Betül Hanım afiyet olsun Okem Volkan 2 kişilik yemeğini sizi bekliyor en kısa zamanda gidiniz sıcak sıcak yiyiniz. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız sevgili dinleyiciler yeniden hoşçakalın kalın sizlere. olacak.